Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır el kehal, Değerli dinleyenler, Müslümanlar her hastalığın bir çaresi vardır ana fikriyle hareket ediyordu. Çünkü Hazreti Peygamberimiz öyle öğütlüyordu. Bu nedenle de Müslüman hekimler yaptıkları araştırmalarda yılmadan, cesaretle hep daha ileri gitme gayretindeydi. Batıdan asırlar önce modern hastanelere kavuşan İslam dünyası, yine batıdan çok önce hastaneler içinde ihtisas alanları oluşturmuş, tıpta uzmanlık alanları olması gerektiği tezini savunmuşlardı. Bu tezden hareketle de hastaneler içinde poliklinikler yapmışlardı. Yetişen binlerce hekim ilgi alanları olan konulara göre ihtisas yapıyordu. Bağdat'ta doğan Elkehal'la kabıyla ün salmış Ali bin İsa da bu hekimlerden biridir. Tam adı Şerefettin Ali bin İsa olan Elkehal, İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük hekimlerden biridir. Göz hastalıkları konusunda uzmanlaşmış, bu nedenle Elkehal ismiyle meşhur olmuştur. Elkehal, Batı dünyasında Casu Heyli ya da Casu Okulist olarak biliniyordu. Hayatı hakkında pek bilgi bulunmayan Elkehal, ilk tahsilini Bağdat'ta tamamlamıştır. Onu hem İslam dünyasında hem de Ortaçağ batısında tanıtan eseri Tezkiretül Fil Ayn ve Emraziha, yani Göz ve Göz Hastalıkları konusunda Göz Doktorlarının El Kitabı isimli eseridir. Bu eser tıp tarihinde göz hastalıklarıyla ilgili en eski ve en değerli eser olmuştur. Kitapta gözle ilgili konular ayrıntılı şekilde işlenmiş, bu yönüyle göz hekimlerinin hem teorik hem de pratik olarak yararlanabileceği nitelikte bir kitap olmuştur. Tıp tarihinde göz hastalıklarıyla ilgili birçok konuyu ele alan bu kitap, yazıldığı tarihten itibaren büyük ilgi görmüştür. Orta çağda birkaç defa İbranice ve Latince'ye çevrilen bu eser, yıllar boyunca tüm dünya tıp camiasında alanında ders kitabı olarak okutulmuştur. Eserde 132 göz hastalığının teşhisiyle ilgili metotlar ve tedavisi için de 141 çeşit ilacın yapılışına dair tarifler vardı. Eserin birinci bölümü 21 ayrı kısımdan oluşuyordu. Gözün anatomisi ve fizyolojisinden bahsediyordu. İkinci bölüm 74 ayrı kısımdan oluşuyordu. Burada göz hekimlerinin kolayca teşhis edebilecekleri hastalıklar ve tedavi metotları anlatılıyordu. 27 kısımdan oluşan 3. bölüm, ilaç reçeteleri ve göz temizliği konusuna ayrılmıştı. Ayrıca hızlıca teşhisi mümkün olmayan hastalıklarında tarifi yapılmıştı. Eser, 18. yüzyıla kadar güncelliğini korumuş ve göz hastalıkları konusunda ondan daha kapsamlısı yazılamamıştır. Gerek Avrupalı, gerek İslam dünyası araştırmacıları bu konuda elke halin ve eseri teskire tülke halin hakkını veriyorlardı. İbrahim Kıtfi'ye göre, göz hekimleri çalışmalarını bu kitaba göre yapmışlar, bu alanda kitap yazanlar da bu kitabın birçok bölümünü olduğu gibi almak zorunda kalmışlardı. Değerli dostlar, Alman göz doktoru ve tıp tarihi araştırmacısı Julius Heşberg, Bizler Avrupa'da 18. yüzyıla kadar göz hastalıkları sahasında bu eser düzeyinde bir esere rastlayamıyoruz." demişti. Bir başka tıp tarihi uzmanı ve göz hekimi Max Meyerhofsa, "İlim dünyası sadece doğuda değil, batıda da ondan daha iyisini yazabilmek için 19. asrın ortalarına kadar beklemek zorunda kalmıştır." diyordu. Göz anatomisi, fizyolojisi ve göz hastalıkları konusunda tedavi yöntemleri geliştiren Elke Hal miyop ve hipermetrop hastalıklarından bahseden ilk bilgindir. Göz ameliyatlarında adamotu ve afyon kullanarak anestezi uygulamasını ilk başlatan hekim yine elkehal olmuştur. Elkehal, icat ettiği madeni bir aletle kataraktı gözden sıyırmayı başarmıştır. Öyle ki, dünya tıbbında yaklaşık 50 sene öncesine kadar katarakt ameliyatında onun yöntemi kullanılıyordu. Göz Hekimliği tarihine adı altın harflerle yazılan Elke Hal, 1039 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır